Açık Radyo, 94.9 Açık Radyo burası, 94.9. Bugün 16 Haziran 2013 ve 16 Haziran günü olarak da herhalde 15-16 Haziran diye ikinci bir tarih olarak kayıtlara, belleklerin kayıtlarına kesin olarak geçecek. Evet. Olağanüstü olayların olduğu, büyük polis müdahalelerinin, kimi yerde saldırılarının olduğu... <gülüyor> bir dönemdeyiz ve devam ediyor günü kapatamadık şimdi hala çeşitli yerlerden polis saldırıları oldu insanların üzerine gazla saldırılar oldu haberleri geliyor sonuncusu da neredeydi sıra selbiler mi sıra selbiler civarında var Ankara'da bir müdahale vardı etem sarı sülün cenazesini ve e, muhtelif yerlerde de Taksim civarında e, polis müdahalesi ya da polisin tazlikli su ve e, biber gazı kullanarak yaptığı müdahale diyelim detaylandırarak devam ediyormuş. Bununla alakalı haberler de gelmeye başlandı. Evet. Ahmet İnsel e, görüşüyoruz. O, sonuncusunu o müdahalelerin müdahale terimi de bir tuhaf ama sonuncusunu yaşayanlardan biri olarak... Ahmet merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ee, nedir, durum neredesin ve ne oluyor? Ben tam Alman Hastanesi'nin önündeyim. Sırasellilerin önündeyim. sıra de Alman Hastanesi'nin önündeyim. Burada aslında e, çok büyük bir kalabalık yok. 200-250 kişilik bir kalabalık var. Ve biraz evvel e, Alman Hastanesi'nin karşısındaki Kocazade sokaktan, e, e, Sıkaz Caddesi'nin arkasına giden sokağın köşesinden Fransız Lisesi Norman polis köşeden körlemesine gaz bombası attı. Bir tanesi zaten üzerinden geçti. Hastanenin bahçesine düştü. Bir çatışma ortamında değil daha çok polisin körlemesine ara sokaklara, İstiklal Caddesi'nin arkasındaki ara sokaklara sistemli biçimde gaza bombası atarak orada kalınmasını ve toplanmasını engelleme stratejisi güttüğü kanaatindeyim şimdilik bir ee, yüz yüze çatışma yok. Fakat e, Sıra Serviler e, sıra serviler e, tarafında e, insanlar şu anda Alman Hastanesi ve Firuza arasında toplanmış durumdalar. Çok büyük bir kalabalık yok. Yavaş yavaş yalnız büyüyor. Yarım saat önce 100-150 kişiken şimdi 250-400 kişi, kişi olmuş durumda. Ee, İstiklal Caddesi tarafında da daha fazla e, müdahalenin olduğu ve sürekli ara sokaklara gaz bombası atıldığı bilgilerini oradan koşarak gelen kişilerden aldım. Evet, Durum bu. İstanbul semaları gene gaz bulutlarıyla dolu ve böyle de geçecek gibi görünüyor daha bir süre. Öyle anlaşılıyor. Ee, öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Yani bunun çok büyük bir e, kalabalık e, olacak mı bilmiyorum. E, da, saat zaman içinde artar mı onu bilmiyorum ama şu anda ee, insanlar e, gençler özellikle buradaki e, çok kararlılar e, a, niçin ne yapacaklarını çok fazla bilemiyorlar tabi çünkü taksime çıkış imkansız bütün taksime çıkışlar e, kapatılmış durumda e, bütün çıkışlar kapatılmış durumda ve orayı yıkıp geçmek mümkün değil tabii. taksime çıkmak değil taksimin etrafında varlığını göstermek biz buradayız e, Mücadelemiz devam edecek. Bu iktidarın bu saldırgan, kibirli tutumuna karşı sesimiz duyduğum gibi sloganlar yapılıyor. Evet. Ve bu aynı zamanda biz buradayız, arşıyız, olumumuzu koruyoruz. <gülüyor> Bu hiçbir zaman da artık bitmeyecek gibi görünüyor. Yani yakın gelecek açısından. <gülüyor> evet, öyle. Evet. Yani biraz evvel dediğiniz gibi 15-16 Haziran'ın 42. yıl dönümü olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Evet. Yani 43. veya. Ben de tam şimdi çıkaramadım. Şimdi evet, 70 veya 71'di. Artık şu anda hatırlayamıyorum. Eee onun üzerinden bir e, Türkiye'de demokrasi tarihi açısından bir dönüm noktası. Çünkü gerçekten barışçı, hiçbir e, şiddet eylemi içermeyen, kimsenin elinde, şurada gördüğüm 300-400 kişinin elinde herhangi bir cam, şişe, e, sopa, e, e, sapan e, yok. Sadece ellerinde plastik şişelerin içinde telsiz solüsyonu var. Sadece ellerinde e, deniz e, maskeleri var, kafalarında baret var ve bazılarının elinde e, çeşitli e, kalitelerde e, şeyler var. Evet, 1970'miş bu arada da baktık. E, 1970 miş. 15-16 yıllarında. Elinde gaz maskeleri var. Bu bambaşka bir e, bambaşka bir dönemeç. Gerçekten bu kadar. E, ...gerginliğin arttığı bir ortamda e, polisin de yaptığı provokallara rağmen, hükümetin iktidarın yaptığı provokallara rağmen... ...buradan bir e, şiddet eyleminin çıkmıyor olması, 2-3 tane motos atan kişinin dışındaki onların da nereden geldikleri belediye... ...onların dışında e, hiçbir şiddet eyleminin, şiddet aletinin bulunmaması bu e, gerçekten son derece önemli yani. bir galiba iktidarı en çok çaresiz bırakan da bu. Evet tarihi gerçekten e, tamamen aynı fikirdeyim yani bu yapılacak bir şey yok haklı ve tamamen sivil itaatsizliğe dayanan barışçı evet. bir gösteri buna karşı bir silah henüz bulunamadı hasıp evet. kesmekten evet. öldürmekten başka e, tarih evet. boyunca da yoktu o yüzden devam edeceğe anlaşılıyor. Ahmet çok teşekkür ederiz. E, yalnız şeyi söyleyeyim yani öyle çok büyük kalabalıklar geçen Cuma'nın geçen haftaki Cuma'nın kalabalıkları olduğunu söyleyemem. Evet. Küçük farklı bundan, o zamanınıza. Çok özür dilerim. Evet, gördüm, Fark... yani benim gördüğüm bu İstiklal caddesi ve e, sıra servleri tabi e, ulaşım imkanlarının da zor olduğunu unutmayalım. Kazı çeşmi nedeniyle e, bazı yollar kapalı, taksime ulaşmak mümkün değil. E, dolayısıyla e, bu sadece şey değil. Ee, yani ulaşmanın da zorluğu dikkate alınabilir. Ee, mobilizasyonun da e, biraz şaşkınlık yaşadığını söyleyebiliriz. Ama bütün bunlar bir kararlılığın, bir direnişin e, geri adım atmıyoruz e, inancının e, ifadesi. Hakikaten çok büyük birikmiş bir öfke var ve bir aslında bu bir öfke patlaması aynı zamanda. Evet. Haysiyet ve öfke Peki. patlaması. Evet. Çok teşekkürler Ahmet. Zaman zaman konuşuruz. Teşekkür. Sana da. Evet. Bir de kurtuluş. Ahmet'in İnsel konuştuk. Sıra Selbiler'de Alman Hastanesi'nin önündeki 300, 300 ila 400 kişilik bir ekibin tamamen barışçı bir şekilde protestolarını sürdürdükleri. Buna rağmen polisinde körleme atış yaptı. Hatta kapsüllerden birinin de Gaz kapsüllerinden birinin de gaz bombası kapsüllerinden hastanenin içine düştüğünü de bizzat görgü tanımı olarak Profesör Ahmet İnsel'den dinledik. Açık Radyo